Şubat Toprak artık kabul etmiyordu. Tuz kokmaya başlamıştı. Toprağın reddiyesi üzerinde yaşayanlara da yansıyor. 2013'ü tümüyle içine alacak olan reddediş hali, tığır diye yediği etin at eti olduğunu anlayınca ne diyeceğini de ne yiyeceğini de şaşırıyordu. Sıcaklık seviyelerindeki iki derecelik artış, Yağışın katlanması ve nem oranının yükselmesiyle ortaya çıkan yeni bir mantar türü kahvesiyle meşhur Guetamala'da kahve üretimini düşürüyor. Kahvesini şekerli içenlere ise kötü haber Uluslararası Şeker Hastalığı Birliği'nden geliyordu. Birlik, iklim değişikliği yüzünden taze gıda üretiminin azaldığını, işlenmiş gıda ürünlerinin talebinin arttığını, böylece obezite ve şeker hastalığının da yaygınlaştığını bildirdi. İçecek bir su kalmıştı. O da NASA'nın son raporuyla boğazda kalıyordu. NASA, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede tatlı su kaybının alarm verici düzeyde olduğunu açıkladı. Sebep, Orta Doğu'daki kötü yönetimler, yeraltı suyuna artan talep ve 2007'den beri süre gelen kuraklığın etkisiyle neredeyse Lut Gölü büyüklüğünde tatlı suyun ebediyen kaybıydı. Yaşanmakta olan durumu gören Amerika Birleşik Devletleri yönetimi bir ilke imza atarak iklim değişikliğini yüksek risk kategorisine soktu. İklim değişikliği nihayet dolaptan çıkıyordu. Türkiye'de ise müteahhit Ali Ağoğlu bir üniversite tarafından yılın en çevreci iş adamı seçilirken Başbakan Tayyip Erdoğan otoyollar köprüler meselesini tekrar masaya yatıracağız. Daha yüksek beklentilerimiz var diyordu. Tepeden inme beklentilere karşı tabandan tepeye de bir hareket vardı. Şubat ayıyla birlikte isyan havası topraktan insana da yansımaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen çevre örgütlerinin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 50 iklim aktivisti Beyaz Ev önünde tutuklanıyor. Çanakkale köylüleri yaşadıkları bölgeye kül depolamak isteyenleri, Mersin'liler de termik santral yapmak isteyenleri köylerine sokmuyordu. İsyan hali emekçilere de yansımıştı. Almanya'da ücretlerin artırılmasını isteyen binlerce kamu çalışanının birçok eyalette iş bırakarak gittikleri grevi, Lübnan Kamu Çalışanları Sendikası'nın düzenlediği grevi izliyor, Hindistan'da toplu iş bırakmalar yaşanıyor ve BBC çalışanlarının grevi yüzünden haberlerde bu durum görülemiyordu. Peki isyan etmemek mümkün müydü? Yaşayan her dört çocuktan birinin yoksul, ya da yoksulluk tehdidi altında olduğu Avrupa'da gıda yardımı fonunda kesintiye gitme planı tepki çekiyor. Krizden en derin etkilenen Yunanistan'da %26.8'de Avrupa'nın en yüksek işsizlik oranına ulaşılıyordu. Diğer bir kriz mağduru İspanya'da İberia Havayolu şirketi 3800 kişiyi işten çıkaracağını açıklayınca çalışanlar grev kararı aldı. 236 uçak seferi iptal edildi. Bu esnada aynı gezegende Hindistan'da bir iş adamı kendisine 226 bin dolar değerinde altın gömlek tasarlatıyordu. Şubat ayının en ünlü isyan nedeni ise zihin ve beden sağlığını korumakta zorlandığı için istifa ettiğini söyleyen Papa 16. Benedik oldu. Söylenti boldu ama 500 küsür yıldan beri görülmüş ilk Papa istifasının nedeni muamma olarak kalacaktı. Arap isyanlarının kıvılcımını çaktığı Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta ise, Gündem cinayetler üzerine inşa edilmek zorunda bırakılıyordu. Orta Doğu'da iki yıldır yaşanan altüst oluşta hep olumlu sembol olan Tunus'un başkentinde sol görüşlü muhalif politikacı Şükri Belid'in evinin önünde vurularak öldürülmesi coğrafyayı derinden sarstı ve hali hazırda var olan soru işaretlerine yenilerini kattı. Türkiye'de ise PKK ile yapılan ateşkesin ve barış havasının solunmak istendiği günlerde BDP milletvekillerinin yaptığı Türkiye gezileri gündemin ana maddelerinden birini oluşturdu. Çorum valisine ziyaret eden vekiller çiçeklerle karşılanmak güzeldi dedilerse de hemen sonra geçtikleri Sinop'ta araçları parçalandı. Samsun'da saldırganların otellerine girme teşebbüsü üzerine Trabzon gezisini iptal ettiler. Şubat ayında Suriye'deki cehennemi iç savaş sınırlarından taşmak üzere olduğunun sinyallerini vermeye başlamıştı. İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledikten sonra vatandaşlarına ücretsiz gaz maskesi dağıtıyor cilve gözü sınır kapısı yakınlarında Suriye plakalı bir aracın patlamasının ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri yeni koruyucu kıyafetlerin teslim edileceğini açıklıyordu. Asıl gerginlik Suriyeli çocukların hayatında yaşanıyordu. UNICEF Sadece humus'ta 210 bin çocuğun acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu ve çocukların çoğunda stres bozukluğu belirtileri görüldüğünü bildirdi. Tarıma ne Tamam. İpneyim kendi benim. Tamam. Mesela şu geceler şahıda. baba şufa. Hay ki mi? Bir tane. Tamam. Öğle vakti. Öğle vakti. Öğle vakti. Öğle vakti. Öğle vakti. Öğle Cüce Şubat savaş, iç savaş, patlama ve çatlamalarla dolu geçti. Afganistan, Pakistan ve Irak'ta bombalı saldırılar olanca vahşetiyle sürerken Fransa Mali'yi bombalamaya devam ediyordu. Türkiye'deki savaşı bitireceği söylenen İmralı görüşmelerinin tutanaklarının Milliyet gazetesinde yer alması ise basına karşı savaşın pek bitmediğini gösterecekti.